Meccan aşama 19. kadınlar Kadıca ve erkekler arasında Abu Bak ve Ali bin Abi Talip kelimelerinden biri, Tanrı onlardan memnun olabilir.